İbranilere Mektup 4. Bölüm Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı. Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir. Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir. Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi. Bu konuda yine diyor ki onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. Demek ki bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. Bu yüzden Tanrı uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla bugün diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi. Bugün onun sesini duyarsanız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Eğer yeşu onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Böylece Tanrı halkı için bir şabat günü rahatı kalıyor. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim. Öyle ki hiçbirimiz aynı tür söz dinlemezlikten ötürü düşmesin. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Tanrı oğlu İsa, gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.